Ee, bir bakıyorsunuz böyle şeylerin arka planda e, öldür diye olduğu zaman bu biraz e, garip bir e, ifade. E, bunlar bu gibi hadislerin arka planda ne olup olmadığı pek anlaşılmıyor. Yani yorum yapabiliriz. Şöyle ya böyle az önce senin yaptığın yorum da güzeldi. Ama e, bunlar manası garip olan e, hadislerdir. Dolayısıyla manası garip olan hadisler üzerinde fazla durulmaz. <gülüyor> manasının garip olduğu şu da anlaşılıyor. Çünkü durup dururken saldırmadan bir, bizim ona saldırmamız şeklinde bir şey var. Bu, bu böyle, böyle. Ama <gülüyor> yılan veyahut buna benzer bazı hayvanlarda böyle değil. Evet. Beş tane hayvan fasıktır. Mekke'nin haram bölgesine öldürülebilir. Bunlar fare, akrep, karga, çaylak, yırtıcı, köpektir. Bu rivayette kişi ihramda olsa bunları öldürebilir. Buhari e, para. <gülüyor> dolayısıyla müslimde de Buhari'de de bazen böyle manası garip e, şeyler var, hadisler. E, manasının garip olması demek e, ne demek? Üzerinde e, hüküm ifade edilmesi bakımından e, tartışmaya açıktır vesiyle bu yurdaki anlatılan hadis türlerinin birçoğunda yani belki eğitimle, şununla bununla ilgisi var. Yani tabii bir fıtrı olarak hayvanların hepsinde insan zamanla korkmuştur. Sonra bakmış, eğitmiştir. E bir bazı bölgede bunların çoğunu eğitilebilen hayvanlardır. eee <gülüyor> her ne kadar rivayete biz sadık kalmamız gerekse de, yani böyle bir rivayet var diyeceğiz. Ama bunun e, daha eğitilebileceği yönüyle yorumlamak lazım. Anladım, ben dedim, bunları anladım. Gayet, ha, manası, gayet yeterli bir şekilde anladım. Evet. Manası garip hadis türleridir. Bunlar üzerine büyük kavga, gürültü çıkarmaya özür yok. O günün e, efendim birçok yönü. Bir de başka bir rivayet yani yönü var. Onu ben şu anda söylemedim. Yani hayvanlarla insan ilişkisi arasında görünen ya da görünmeyen tarafı vardır. Evet. Görünen ve görünmeyen taraflar var. Yani bunlar e, e, o gün söylenen, o gün burada orada bulunan hayvanlarla ilgili <gülüyor> normal hayvan mıdır? Yoksa bir cin veya başka bir şey midir? E, e, çok özel hayvanlarla ilgili bir şey midir? Yoksa bütün genel bu tür hayvanlar mıdır? Buralarda açıklık var. Buralarda bir soru işaretleri var. Onun için de bazen Peygamberimizin gördüğünü insanlar görmüyor. Belki o anda işte bazı hayvanların da bizim görmediğimizi gördüğünü düşünüyorum. Mesela bazen köpekler durduğu yerde havlar. Deprem olmadan önce hisleriyle bazı depremlerin farkına varırlar. Buna benzer Arka planı vardır. Bunun arka planı ne olduğuyla ilgili bilmediğimiz için bizde direkt reddetme yoktur hadisleri. Ne vardır? Ya zayıftır?